Hülya Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul Bar Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hülya Yalçın'la beraberiz. Teşekkür ederim, hoş geldik. Evet, Eğitimde vicdan İlet kampanyası duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları evet. Derneği'nde bir basın açıklaması vardı. Sizin de konuşmacısı olduğunuz. Bu açık dergi içerisinde bir parantez olacak. Normalde kültür sanat gündemi tutuyor olmakla beraber Eğitimde vicdan İlet evet. kampanyası da... ...başlığından insanı bir sarsıyor... ...sanki birkaç politikatta birden içerisinde barındırıyormuş gibi e, düşündük. Hem hayvan hakları perspektifi çok... Politik gündemimizi domine etmiyor bu açıdan ayrıca önemli. Hem de vicdan edin e, şey bir tartışma olması bugünlerde ayrıca elzem gibi e, gözükmekte. nedeni kapsamakta geçen hafta bir şeyle, eylemle başladı aslında bir şeyde. E, bir İstanbul Üniversitesi'nde bir diseksiyon seansı bölündü ve bununla ilgili evet. haberden duyduk. Bu anladığımız kadarıyla kampanyanın e, öncesinde yapılmış ve onunla bağlantılıydı. Yanılıyor muyum öyle miydi? Evet, başlangıç noktası oldu ama Görünürlüğünün başlangıç noktası oldu hı hı. E, Çünkü vicdan ve Red aynı cümle içinde kullanılmak Zorunda kaldığı için zaten çok Üzgünüz e, bütün insanların insan olmanın sorumluluğu gereğince Vicdanen kötü olan şeyleri Reddetmesi gerekir ama bu olmuyor Normal şartlarda gerçeklikte hı hı. O yüzden e, hayvan hakları Açısından vicdani red Konuşulmaya başlandı ve bu çok önemli Bunu çok önemli buluyoruz Daha öncesinde Vicdanı red sadece zorunlu askerlik hizmetiyle anılan, çoğu zaman toplumda da ne yazık ki vatan hainiği olarak nitelendirilen bir kavram. Evet. Aslında eğer biraz altı açılırsa vicdanen öldürmeyi reddetmek demektir. Ee, kişisel görüşüm ve pek çok arkadaşımın görüşü de e, vicdanın emri gereği biz öldürmeyi reddediyoruz demektir. Bunun hayvan haklarına yansıması zaten her zaman doğal olarak olması gerekirken biraz gecikmiş bir harekettir. Hı hı. Çünkü hayvan haklarının görünür hale gelmesi, hayvanlara yapılan zorunların görünür hale gelmesi çok zaman aldı. O kadar kanıksanmış ki her şey, evet. hayvana şiddet o kadar çok kanıksanmış ki hayvanların hakkı olur mu diye düşünüyordu insanlar. Artık deneyler, mezbahalar, Yunus Parkları da daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Evet tam da bu noktada aslında bu kampanyadan bahsetmeye başlamak mühim bir noktayı oluşturuyor. E, açıklamanızda da daha sonra bahsetmişsiniz Avustralya, Brezilya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde zaten halihazırda hazırda bu hak var verilmiş durumda e, insanlara, öğrencilere. E, kanunlarımızda da geçiyor hatta Türkiye kanunlarında da geçiyor dediğiniz bir nokta var özellikle. Bir de Aksara Üniversitesi'ne örnek vermek istiyorum. 2012'de öyle hayvan ya da canlı hayvan kullanmayacaklarını beyan etmişler. E, böyle başarı örnek. Varken. Türkiye'de şimdi bunun yolu nereden geçecek sizce? Neler yapacaksınız bu kampanyaya dair? Bu kampanya özellikle ve öncelikle bütün toplumun hayvanlara yapılan zulmü görünür hale, görü, görülebilir hale getirmesi anlamında çok önemli. Daha sonra yasal düzenlemeler için yine baskı kurmaya devam edeceğiz. Ama yasal düzenlemeler için baskı kurabilmemizin ön şartı toplumun bu anlamda çok ciddi ve doğru bilinçlendirilmesi Hayvanlara yapılan e, Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin nasıl korkunç bir işkence olduğu, aslında çok da işe yaramadığı, bunun başka şekillerde de yapılabileceği konusunda çok ciddi bilinçlendirme gerekiyor. Yoksa bütün insanlar aman yapasın hayvanlara işkence diye düşünmüyordur eminim ama tabii. bilmediklerinden e, bizi mi kessinler onları değil de gibi bir bencil düşünce ortaya çıkıyor. Bu bizi çok yaralıyor tabii ki. Her canlının doğal yaşam süreci vardır. Bu doğal yaşam süreci içinde hastalanır ve ölüme giden bir yola da girer. Bundan kurtulmak ve kendini sağtmak için birçok yöntem deneyebilir ama bunların içinde başka bir canlının hayatını gasp etmek asla olmamalı. Evet. Yani doğal sürecinde neyse o iyileşmek için başka yöntemler Hı -hı. bulunansın. Üniversitelerde, bilim kurumlarında hayvanlara yapılan şeyler gerçekten kabul edilemez ama başına bilimsel çalışma veya bilim koyduğumuz zaman insanlar hemen e, bir duyarsızlaşıyor, bir nötrleşiyor. Bilim her şey demek değildir. Bilim hayatı güzelleştirmek, iyileştirmek sağlıklı yapmak içindir. Ama bunu yaparken başka bir türü korkunç şekilde yok etmeyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Evet şimdi tabii aslında malum dediğiniz gibi kimse bilmiyor değil. Bir yandan da bilimsel hı hı. başlık altında hayvanlara karşı hayvan ne nasıl ortak olunduğu belki sayarsak insanlar da hatırlayacaktır. Hakikaten eğitim sürecinde nasıl bir muamele görüyor hayvanlar. Bunları belki burada evet. konuşmakta iyi olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. E, pek çok beşeri hekim ve vicdani hekim tübbi için bu olaylara gerçekten dayanamadıkları için eğitimlerinin yarıda kesmek zorunda kalmış ee, arkadaşlarımız var aralarında tıbbi etik körlük yaşamak zorundalar yani kullandıkları işkence ettikleri biz buna, ben bunu açıkça işkence ediyorum çünkü e, adının başında bilim olması gerçeği değiştirmiyor kendini koruyamayan bir canlıya her türlü şey yapmak, kesmek, biçmek, ilaç vermek, zehir vermek, hastalığı hasta etmek gibi bunlara engel olamadıkları için eğitimlerini yarım bıraktılar. Evet. Biz de diyoruz ki bu iyi, niyetli bir eğitimdir. Sonunda bilimsel güzel verilere varacak bir eğitimdir. Başka bir canlıyı öldürmeden de yapılabilme yolları denenmeli. Ki denenen yerlerde var. Ama çok büyük ekonomik bir trust olduğu için insanlar bundan vazgeçmek istemiyor. Bu hayvanların üretilmeleri, taşınmaları, korunmaları Korunmaları tabi canlarının korunması anlamında değil, e, tıbbi malzeme olarak korunmaları anlamında ciddi bir trust var. O yüzden de e, mücadele etmesi zor bir alan. O, görünür hale gelmesi bu nedenle çok önemli. Düşünün insanları ve hayvanları iyileştirmek için e, veteriner hekimlikle ve hekimliği tercih eden insanlar iyileştirme adımına geçmeden önce pek çok canlıyı öldürmek zorunda kalıyor. İşte öldürmek zorunda değilim demektir vicdanen bu eğitim türünü reddetmek. Evet, Aksaray Üniversitesi'nden bahsetmişsiniz. E, Türkiye'de bir ilk olarak üniversite senatosu kararıyla e, üniversitenin ilgili bilimlerinde e, ölü veya canlı hayvan diseksiyonu yeni alternatif yöntemlerin kullanılmasını hayata geçirmiştir e, diye belirtiliyor. E, bunu biraz anlatabilir misiniz, açabilir misiniz? Evet, bu Türkiye'de bir ilk e, daha çok olmasını diliyoruz tabii ki. Hı hı. E, bu üniversite e, cesur bir karar alarak e, ölü ve canlı hayvan kullanımının son vermiş. Demek ki alternatiflerle de bilimsel eğitim öğretim yapılabiliyor. Bunu göstermiş. Biz yakın bir zamanda e, bir grup olarak kendilerini ziyarete gideceğiz. Hı hı. Bütün detayları alıp e, tekrar paylaşacağız sizlerle. Tabii tıbbi bir konu olduğu için evet. tam hı hı. olarak e, nasıl açıklanabilir onu şu anda biz bilemiyoruz. Sadece bildiğimiz tabii. bize görünen kısmı canlı ve ölü hayvan kullanılmadığı kullanılmasına gerek olmadığını gerçekten e, olayın mutfağındaki insanlar bize göstermiş oldu ve bu çok önemli. Evet zaten pek çok ülkeyi sayıyorsunuz bu arada Avustralya, Brezilya, Yeni Zelanda, Norveç evet, evet, vesaire Amerika, Fransa, İtalya ve Almanya'da eğitimde vicdanli ret hakkı konusunda adım atmış pek çok üniversitede var deniyor. Bu yani tabii ki yani teknolojik yatırımlar da gerektiriyor sizin de söylediğiniz Hadi. gibi başka bir bilimsel Hadi. bakış açısı da gerekiyor. Evet bakalım Türkiye'de Aksa Üniversitesi'nde içtihat ne yönde onu ayrıca öğreniriz ama evet. yurt dışında bununla ilgili çalışmalar zaten e, var ve bu ne yazık ki aslında bilinmiyor bu da galiba mücadelenin bir kısmı e, diye görmekteyiz yani bir haber konusu ya da medya konusu e, olmuyor mesela bu konuda tavır almış üniversiteler. Biz, e, meclisteki görüşmelere katılmıştık Geçen dönem kaçıp kalan iyileştirme tasarısının e, Görüşmelerine katıldığımızda Bir arkadaşımız Hayvan deneylerinden çekilmiş resimleri e, Katılımcılara gösterdiğinde Herkes başını çevirdi evet. Görmeye dayanamıyoruz diyenler oldu Midemiz bulanıyor diyenler oldu Acıyı görmeye dayanamazken O hayvanların çektiklerini <gülüyor> Tamamen görmezden gelip Kullanılmalarının devamına dair bir kanun çıkarmayı Düşünebiliyorlar ama bu değişik derece e, mide bulantısını zaten anlamıyoruz. İnsanın e, yaptığı şey mide bulandırıcıyken sonuçlarından midelerinin bulanmasını, bulanmasını anlamıyoruz. Demek ki daha fazla anlatmak lazım. Daha fazla empatik duyumlarını yükseltmek lazım. Evet. Hayvan deneyine hayır demek için e, ey yerine bize ne vereceksiniz gibi bir gerekçeyle karşımıza çıkamayacak derecede vicdanlarına dokunmak lazım. Onun için de vicdani red tavrı gösteren herkes, her birey, her öğrenci, her eğitimci Son derece önemli. Evet. Peki bu açıdan mesela bu bireylerin korkmamasının e, bir, bir de yasal güvencesi olmak durumunda galiba şu anda Vicdan yaşadığımız. açıklayanların. E, evet, yani evet. vicdanlırt açıklayanların onları koruyan örneğin bir öğretim görevlisinin bunu yapması e, şu şartlar altında zor gibi gözüküyor. E, çok zor. Çok peki zor. yani hani bunu koruyabilecek bir kanun var mıdır bundan bahsettiğiniz bir bölüm de var çünkü aynı zamanda e, sizin de metninizde. Hı hı. Şimdi e, üniversite senatolarında vicdan-i eğer bir hak olarak kabul edilirse... Hı hı. Ona dayanarak ret yapan insanlar da tabii ki tepkiyle karşılaşmayacak. Ama sosyal tepkiler hep olacak. Ee, mesela askerlikte de zorunlu askerlikte de ret hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nda temel insan hakkı olarak kabul edildi. Ama yine de toplumsal baskı ağır bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden eğitimde de toplumsal bilinç önemli. Ama eğitimde üniversitelerde yapılacak olan çalışmalar daha önemli. Gerçekten. Adaletli ve e, doğrudan yana olan öğretim üyelerinin, profesör, doçent düzeyindeki öğretim üyelerinin bu hakkı tam olarak anlaması, içselleştirmesi ve yanında yer alması halinde senatolardan çok rahat geçecektir. Ve görecekler ki eğitimde hiçbir aksama olmayacak hayvanlara, işkence edilmediği zaman da harika bir eğitim sistemi olacak. Hiç kimse koşullu, etik, kör olmak zorunda kalmayacak. Evet tabii aslında bu tartışma sizin de şimdi son paragrafta belirttiğiniz gibi demişsiniz ki bu kampanyaya başlarken hayvanların sömürüldüğü her sektörün yasaklanması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz demişsiniz hı hı. ama bu kampanya evet. eğitimle vicdaniret arasında bir çizgi çekmekte buna yapacağımız bir vurguyla isterseniz münakaatı bitirelim. Yani eğitimde bunun konuşulmasının önemi nedir? Yani Hiçbir şekilde et tüketmemenin ya da işte giyim sektörüne dair de bir şeyler söylemenin önemini bir tarafta tutuyoruz ama bu tartış bu kampanyanın en azından eriminde şimdilik bunlar yok gibi gözüküyor. Ana tematik en azından ana tema değil ama konuşuldukça talih olarak başlıklar açılıyor zaten. Hmm. Eğitimde vicdani ve takviye bir eğitim sisteminin içinde başka canlıların öldürülmesini ve kullanılmasını reddetme hakkıdır. Özellikle tıbbi, beşeri tıbbi ve veteriner hekimlik tıbbi isimlerinde. Hayvanların üzerinde işkencele deneyler yapılmaması için insanların bunu reddetme hakkının toplumsallaştırılması, içselleştirilmesi evet. ve güçlendirilerek eğitimden bu vahşetin çıkarılmasıdır. Evet, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Eti ve Türcülük Araştırmaları Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği, Hayvanlara Hayvanları Adalet... adalet... Platformu İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu İzler Derneği ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği şimdinin e, imzalayanlarından eğitimde Vicdan İret kampanyasına dahil olmuş ekiplerden diyebiliriz. Bileşenler. Şimdi. Bu kampanyayı açıkladıktan sonra e, pek çok imzacı daha eklendi. Nasıl katılabiliriz, <gülüyor> nasıl destekleriz diyen oluşumlar var. Onları <gülüyor> da peyden açıklayacağız zaten. Evet eğitimde Vicdan İret kampanyası. Evet eğitimde Vicdan İret. Evet İstanbul Barosu'ndan Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Sülya. Yalçın'dan elimizden geldiğince bilgi almaya çalıştık. Konu dediğim gibi çetrefil bir konu ama çok hayati. Çok teşekkür ediyoruz bu kısa zamanda. Sizlerle e, paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür bilgileri. ediyorum. İnşallah başarıya ulaşacağız. Öyle umuyoruz biz de. Hoşçakalın. Umarız hoşçakalın. İyi günler. i̇yi günler. Sağ olun. Iyi günler.